Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi e, Musa abi, mesela Şualar kitabında öyle teviller var ki e, dönemin alimleri tarafından reddedilmiş. E, mesela Elmallah Hamdi yazır. Hatta İsmail Çetin var ya, dün ismini zikretmiştim. İsmail Çetin bile e, Deccal, İsa Aleyhisselam, bunlar Mehdi, bunlar birer şahıstır geldiği gibi iman edilmesi gerekir diyerek e, ilgili delilleri zikrediyor. Ehli Sünnet İtikad'ının nazarı, İtikad'ın ölçüsüdür kitabı herhalde. Orada zikrediyor. Said Nursi'ye reddiye veriyor. Ve Said Nursi'nin e, yolunda gittiğini söyleyenlerden birisi aynı zamanda Kadiri i Nakşi Şeyh'i hadisçi de olduğunu söyleyen birisi. E, yine Elmalı Hamdi Yazır'ın e, dabbetül Arz konusunda işte bunun bir mikrop e, bir veba veya AIDS mikrobu gibi bir e, mikrop olacağı yolunda bazı teviller var. Onlara şu şekilde cevap veriyor. E, Neml suresinin 82. ayetiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada e, teklim e, insanlara konuşur buyruluyor ayette açıkça ve bu ayeti e, geldiği lafızdan çıkarıp başka bir kalıba Said Nursi'nin nasıl soktuğunu, yani e, oradaki tahrifatını açıklıyor ve reddediyor. Yani ayetteki ifadeyi reddetmeye gidene kadar tevhül etmişlerdir. Tıpkı e, Cehim bin Safva'nın e, eğer elimde imkan olsaydı, yeryüzündeki bütün musaflardan Errahmanu Alil arşesteva ayetini siler kazırdım demesi gibi e, tevil tarafını tutuyorlar. İşte heva ile hareket etmek bunu getiriyor. Allah ve Resulü'nden e, gelen haberlere teslim olmaktan başka bir yolumuz yok. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bunu ister aklımız kabul etsin, isterse kabul etmesin. E, biz hemden beri okuduğumuz bu rivayetlerde de gördüğü gibi, gerek İsa Aleyhisselam'ın, gerek Deccal'in e, şahıs olacağı açıkça zikredilmiştir. Hiç tevhile veya başka bir şeye kaçmaya e, ihtimal bırakmayacak bir açıklıkta bu deliller. Daha başka tevilleri de var da e, yeri geldikçe inşallah e, bu konular tek tek ele alınır. Mesela bir Mehdi Aleyhisselam'ın e, çıkacağı hususu bir başka örnek. E, başka bir ders konusu yapmamız gereken bir konu inşallah. E, bugünlük İsa Aleyhisselam'dan bahsettik. Daha sonra Deccal'le ilgili çalışmamız var. E, Yecüc ile ilgili yine. Gerçi Yecüc Mecüc e, Kur'an-ı Kerim de açıkça zikredildiği için Bunu pek inkara yeltenen yok Şahsı manevi diyorlar Ne anlama geliyor İsa Aleyhisselam hakkında mı Veya deccal hakkında Mesela deccal hakkında işte bunun materyalizm akımı Veya komünizm akımı Olduğu İsa Aleyhisselam'ın işte İslam'ı temsil eden taraf olduğu veya güneşin batıdan doğmasının İslam'ın e, batı ülkelerinde zuhur etmesi anlamına geldiği şekilde birçok tahlif edilmiş tevhirler var. Deccali kesinlikle fiziksel olarak kabul etmiyorlar. Evet. Şimdi e, Said Nursi'nin Mehdi hakkında yaptığı tarifleri, Deccal hakkında yaptığı tarifleri dikkatlice takip ederseniz, orada Mehdi'nin aslında kendisi olduğunu ima ediyor sürekli. Bunu açıkça söyleyemiyor, bundan çekiniyor ama bunu e, net bir şekilde ima ediyor fakat. Zaten onun, e, Mehdi'nin programı, Risale-i Nurlar üzerine olacaktır şeklindeki sözü de sabit. Yani sonuçta ben olamasam bile sonuçta benim kitaplarımla Mehdi hareket edecektir diyerek bu şuuru çakmaya çalışıyor. Şakirtlerine. Allah şerlerinden saklasın. Yani bunların şerri açıktan inkar edenlerden daha kötü yayılıyor ümmet içerisinde. Mesela ben askerdeyken, e, askerdeyken e, Deccal ile ilgili bir kitap okuyordum bir tane çavuş vardı. Geldi dalga geçti benimle. Yani Risale-i Nur cemaatinden birisiydi. Sen şimdi deccalin böyle insan olarak çıkacağını mı inanamıyorsun falan diyerek epey bir gülmüştü bana. Yani Allah Resulü'nün tarif ettiği şekilde inanınca onlara göre gülünç bir tablo oluşturuyor bu. billah Yine bir gün otobüste giderken cennet hakkında, cennetten bahseden bir kitap okuyorum. Yanımda e, Nur Cemaatinden birisi var. Sürekli suratı ekşeyip duruyor ama açıkça bir şey de söyleyemiyor bana. E, tam inmeye yakınken dedi ki bu kitap dedi, ne hakkında dedi? Dedim cennet ve nimetleri hakkında dedim. Ya dedi adamlar dedi zaten dedi cennete, cehenneme iman etmiyor dedi. Sen de bu kitaplarla meşgul oluyorsun dedi. İmanla ilgili şeyler oku falan dedi. rıslah Nur kitaplarından falan oku dedi. İnsanların problemi başka yönde dedi. Ben de dedim valla dedim eğer cennete, cehenneme iman etmeyen varsa dedim. Bu onların problemi. Ben cennete iman ediyorum. Ve bunlar gereksiz olsaydı herhalde Allah ve Resulü bunları bildirmezdi dedim. Ondan sonra diyecek bir şey bulamadı. Kızardı, bozardı. Çekti, gitti artık. Yani bu şekilde kendi kitaplarından başkasının okunmasına da tahammül edemiyorlar. Selamun Aleyküm. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Şimdi... E, boşlukların doldurulması konusunda mesela... E, İman noktasında bir takım faydaları olabilir. Zaten e, bunu kimse inkar etmez. Fakat e, toplumda iki tabloyu dikkate almamız lazım. E, birincisi fıtratların bozulması. Aleyküm selam ve rahmatullah. Yani fıtratı bozuk olan, bozulan ve bozulmayan. Yani toplumu bu iki şekilde ele almak lazım. Ee, eğer bu cemaatlerin çalışmaları fıtratları bozmadan olursa bunda bir sıkıntı yok. Yaptıkları hayır e, yönünde olur. Fakat e, bu boşlukları doldururken ilgili konularda hakka yönelik şeyleri de kabul etmeyecek şekilde doldurularsa o zaman bunun faydası değil zararı gündeme gelir. Mesela iman konusunda bugün bütün dışarıdaki insanlara sorun. Herkes iman ettiğini, kalbinde iman olduğunu söyler. İman ehli olduğunu söyler ve imana kendine göre bir tarif getirir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği toplumu dikkate alalım şimdi biz. Şimdi bu müşrikler denilen kimseler Allah Azze ve Celle'ye iman ediyorlardı. Onun yaratan olduğuna, öldüren olduğuna, dirilten olduğuna, rızık veren olduğuna, kainatta tasarruf ettiğine iman eden kimselerdi. Ve böyle bir toplumda... İşte uluhiyet noktasında şirk koşuyorlardı belki ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uluhiyet noktasında da şirk koşmuyordu peygamber olmadan önce de. Böyle olmasına rağmen yani e, fıtri hasletlerin en doruğunda olan peygambere dahi Allah Azze ve Celle ne diye hitap ediyor Şura suresi 51. ayetinde? Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin buyuruyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bile bu şekilde tavsif ediliyor bakın. Ve vecedeke zâllem fehedâ Duha suresinde. Seni sapmış bulup da hidayet eden. Şimdi e, bu ayetler ışığında düşündüğümüz zaman bakın iman kelimesinin içeriği de yine Allah Azze ve Celle tarafından doldurulması gerekiyor. Yani imanın tarifi de yine şeriat tarafından e, yüklenmesi gerekiyor. Yani bu kelimeye e, anlamı şeriat tarafından yükleniyor. Dolayısıyla iman kelimesini kullanırken herkesin kendi kafasından çıkardığı bir takım yorumlar değildir. Mesela lügat manasından ele alırsan imanı tasdiktir. Lügat manasından ele alan insanlar ehli sünnet ve cemaatin dışında kalan insanlardır. Mesela bir cehmiye veyahut bir mürciye fırkasını düşünün. Bunlar tasdikten ibarettir. Veya... E, dil ile ikrar, kalb ile tasdikten ibarettir derilir. Ama şeriat tarafından imana yüklenen mana dil ile tasdik, kalb ile tasdik ve azalarla tasdiktir. Bunların hepsinin bir arada olmasıdır. Ve iman konusunda mesela Allah Azze ve Celle'ye iman ederken e, bir müşrik denilen Allah Azze ve Celle tarafından müşrik denilen o insanlar Allah Azze ve Celle'nin semada olduğuna İman ediyorlardı. Bugün ehli İslam olduğunu söyleyen insanlar dahi Allah semada diyen kafirdir diyorlar. Yani bu ciddi bir çelişkidir. Ee, Said Nursi gençliğinde kendisinin tarihçeyi hayatında e, belirtti üzere Okyanusul Muhit adlı lügat kitabını almış, ezberlemiş ve bütün edebiyat parçalaması da bundan ileri gelmekte. Yani e, en basit sıradan e, meseleleri bile e, ağdalı dille anlatarak insanların e, gönlünü kazanıyor bir şekilde. Bu yüzden e, hüsnü kabul, hüsnü teveccüh kazanıyor. E, onun dışında itikadi noktada İslam'le uzaktan yakından yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı İslam'le uzaktan yakından bir alakası bilemiyorum yani e, aynı şekilde o iman boşluğunu bir Hristiyan misyoneri de doldurabiliyor işte bu boşlukları sahih akide ile doldurmak gerekiyor mesela biz e, tutup da e, işte siz önce Said Nursi'nin kitaplarını okuyun imanı bir öğrenin ondan sonra biz doğrusunu anlatacağız diyemeyiz insanlara Evet Musa abi buyur inşallah. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Şimdi e, bu konular gündeme geldiği zaman mesela e, bir Said Nursi tenkit edildiği zaman e, İbni Hacer el Askalani İbni Hazm gibi şahıslar ve bunların itikadı gündeme getiriliyor. E, mesela biz e, İbni Hazm'ın hiçbir zaman akidesinden e, bahsetmeyiz. Yani akidesini e, ortaya koymayız. Örnek olarak sunmayız. Fakat Fıkıhla ilgili e, ortaya koyduğu delilleri e, dikkate alırız. Fıkıh konusunda hatası çok azdır. Seleften çok farklı şeyleri yoktur. Ama itikadi noktada e, selefle hiçbir alakası yoktur. Ayrı mesele. İtikadi hiçbir eserinde tavsiye de etmeyiz zaten. Aynı şekilde, şayet Sayit Nursi'nin fıkıh konusunda, tefsir konusunda, iman konusunda doğru bir şeyleri olsaydı, en azından şu konuda iyidir bunu tavsiye edebiliriz derdik. Ee, yine İbn Hacer el-Askalani, biz onun hadis konusunda, e, hadislerin sıhhatini belirleme, hadislerin izahı, lugat yönünden izahı bakımından ilminden istifade ederiz. İstifade edilecek yönleri vardır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Ama Said Nursi ile herhalde bir İbni Hazm, bir İbni Hacer kesinlikle e, kıyaslanamaz. Said Nursi, e, sufi itikadına sahip, e, daha birçok yönlerden, e, ehli sünnetten ayrılmıştır. İttifak ettiği çok nadir şeyler vardır. Herhalde o da e, Allah birdir sözü gibi çok cüziyatlardır. Ancak o sözünü tasdik ederiz. Ama e, güzel bir takım misalleri vardır. E, anlatım olarak güzel anlatımları vardır. Onlardan istifade edilebilir yine. Aynı e, Celaleddin Rumi'nin e, mesnevisinde olduğu gibi. Aleyküm selam ve rahmetullah. E, bazı hikayeleri vardır. Ama şimdi bizim onlara yaklaşımı güzel olması lazım. Yani Aleykümselam ve Rahmetullah Parça parça geldiği için cümleler tam olarak neyi kastettiğini anlaşılmıyor Cafer abi İstersen mikrofonda anlat Tabi üslup konusunda biz e, Dün bahsetmiştik e, Bunu biz Üslup olarak sunmuyoruz. Mesela biz hiçbir zaman e, işte Said Nursi'nin veya bir başkasının veya bir tasavvufçunun kitaplarını tavsiye etmeyiz. Eğer e, bir hayır tavsiye edeceksek Allah'ın kitabında ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde sahabelerde en güzel örnekleri zaten buluruz. Bizim bir başka kitaba ihtiyacımız yok bu noktada. Bir Celaleddin Rumi'nin çok güzel hikayesi olabilir ona ihtiyacımız yok. En güzel örneği zaten Allah'ın kitabında buluruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinde buluruz. Sahabilerin hayatında, gidişatında, menhecinde buluruz. Aleyküm selam. Buyur Musa abi sen e, anlatacağım bir şeyler vardı. Herhalde bağlantıda problem var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Şimdi e, bu eleştiriler yapılınca... E, Dikkatler, üslup noktasına geliyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam e, huzuruna birisi geliyor. E, ona hoş muamelede bulunuyor. O adam yanından ayrılır ayrılmaz da e, bu kimse kavminin ne kötü bir mensubudur buyuruyor. Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki yüzüne başka davrandın arkasından böyle söylüyorsun ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da o şerinden korkulan birisidir buyuruyor. Yani kim bilir belki o çirkef bir insandı. Ee, onun yüzüne farklı davransa daha başka boyutlara gelecekti iş. Artık o müşriklerden miydi, Müslümanlardan mıydı rivayette belirtilmiyor. Doğrusunu Allah bilir. Ama burada e, bir metot var. insanları idare etmek. E, eğer e, bir maslahatın elde edilmesi daha büyük faydanın elde edilmesi, bazı yerlerde e, sessiz kalıp açıklamayı daha sonra tehir etmekle mümkün oluyorsa e, bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizlere sünnet bıraktığı bir metot. Fakat burada dikkat edilmesi gereken başka bir husus daha var. Mesela e, Adem Aleyhisselam'ın... E, şeytan tarafından, iblis tarafından kandırılmasıyla ilgili olarak gelen bir rivayette denilir ki Adem aleyhisselam Allah adına yemin eden birisinin yalan söyleyebileceği ihtimalini hiç düşünmemiştim diye bir mazeret öne sürdüğü zikredilir. Şimdi düşünün. Bizim ortamımızda da din adına konuşan bir takım insanlar ve bunlar kitaptan, sünnetten bir takım deliller getiriyorlar. Gerek tevil yapıyorlar, gerek e, tahrif yapıyorlar. E, hakla batılı karışık olarak bize sunuyorlar. Dolayısıyla e, bu sunulan içeriğe muhatap olan insan şöyle düşünüyor. Ha, bu kitap ve sünnetten delil getiriyor diyor. Ve e, Allah adına yapılan bu görünüşteki, görünüşte Allah adına olan bu davetin yalan olabileceğine veyahut e, batıl olabileceğine ihtimal vermeyerek aldanıyor yani burada e, aynı iblisin Allah adına yemin ederek kendi kandırmasını, kendi saptırmasını, Adem Aleyhisselam'ı hataya düşürmesini e, tehkit etmek için yap, yaptırmak istediği davranışı güvenilir kabul ettirmek için Allah adına yemin etmesi gibi Allah ve Resulünden olduğu e, düşüncesi hakim kılınarak muhataba Kitap ve sünnet kaynaklı olduğu telkin edilerek bir takım görüşler, itikatlar veriliyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi az önce söylediğim gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi toplumunda, gönderildiği toplumda Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabul eden, onun rezak oluşunu, öldüren, dirilten oluşunu, kainat üzerinde tasarruf sahibi oluşunu bilen ve kabul eden bir topluma la ilahe illallah demelerini, söylüyordu. Şunu da diyebilirdi. En azından bu toplum işte e, Rabbin varlığını kabul ediyor. Ben onların tarafında yer alayım. Bana e, teklif edilen önderlik teklifini e, kabul edeyim de diyebilirdi. Bunu da diyebilirdi. Ama e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, tevhidin içeriğiyle ilgili olan hususlarda asla bir taviz vermemiştir. Onların bu çeşit tekliflerine bir elme ayı, bir elme güneşi verseniz dahi sizin dediklerinize ben yanaşmam demiştir. Ve biz bugün e, İslam'ı tebliğ etmek istiyorsak, imanı anlatmak istiyorsak, e, imanı sadece Allah Azze ve Celle tarif eder. O peygamber dahi, fıtratın zirvesinde olan peygamber dahi, kavmiyle beraber şirklerine bulaşmayan peygambere dahi vahiy gelmeden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdim buyurur Allah Azze ve Celle. Demek ki e, bu imanı birilerinin çok güzel edebiyat parçalayarak anlattığı gibi değil veyahut da birilerinin bir takım kıssalarla pekiştirerek anlattığı gibi değil. Kitap ve sünnet nasıl tarif ettiyse e, öyle anlatmamız ve iman konusunda e, kitap ve sünnetin dışında bir takım kaynaklar edinmememiz gerekir. Nitekim Ömer radıyallahu anh birisinin Allah'ın kitabı dışında bir takım e, defterler, kitaplar okuduğunu görünce e, onu azarlamış bundan nehiyetmiştir sakındırmıştır. En güzel misaller, en güzel deliller Allah'ın kitabında mevcut. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu beyanında mevcut. Yani iman, akide konularında başka bir şeye bizim ihtiyacımız yok. Fakat bu söz konusu edilen iman boşluğu, başkaları tarafından doldurulursa bunun bir Hristiyan misyoneri tarafından doldurulmasıyla bir sufi tarafından doldurulması arasında hiçbir fark yoktur veya bir nurcu tarafından doldurulması arasında bir fark yoktur. Ama e, şu açıdan ele alırsanız mesela e, bu cemaatlere mensup olmayan bir insan dışarıdaki ortamda e, fıtratını bozacak bir takım eylemlere bulaşıyorsa ha bu fı e, fıtratı bozacak eylemlerden koruması oranında o cemaatlerin onlara faydaları vardır. Çünkü sahih iman, selim bir fıtrat üzerine kurulabilir. Eğer fıtrat bozulmuşsa onun üzerine e, sahih bir imanda bina edilemez. Gönül şairi konuşmak mı istiyorsun? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketü. Şimdi e, tebliğde önemli olan doğruyu ortaya koymak. Yani doğru bir tanedir ve bu bir tane olan doğruyu ortaya koymak, 72 tane, 100 tane, bin tane olan yanlışı teker teker anlatmaktan daha hayırlıdır. Şimdi birer birer biz isimleri alıp onun etrafında dönersek o ismin sevenleri tarafından tepkilerle karşılaşmamız gayet doğal olabilir. Ha biz şunu söyleriz: e, La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah sözü e, İslam'ın olmazsa olmaz bir şartıdır bunu kabullenmek ve e, bu kabulün doğrultusunda hareket etmek şimdi din bunu getirmiştir eğer bu akideyi bozan bir şey daha sonra e, çok faziletli olduğu kabul edilen bir isim tarafından bir şeyh ahmed efendi tarafından yok bir e, gavsul azam denilen bir kimse tarafından veyahut da bir başka isim tarafından. Bu hiç fark etmez. Buna aykırı bir şey söylendiği zaman biz o aykırı olan şeyi reddederiz. Ve bu reddettiğimiz şeyin kim olduğuna hiç bakmayız. Bakın İbn Abbas radıyallahu anh'a temettü haccı konusunda bir fetva soruyorlar. O diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle buyurdu. Soran kimse diyor ki ama Ebubekir Bekir ve Ömer şöyle şöyle diyorlar diyor. İbn Abbas'ın cevabı şu ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü söylüyorum. Siz bana Ebu Bekir dedi, Ömer dedi diyorsunuz diyor. Bir daha benimle konuşmayın diyor. Şimdi menheci buydu sahabenin. Bakın Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh bu ümmetin en faziletlileri. Peygamberden sonra en üstünleri. Böyle olmasına rağmen Allah Resulü'nün sözü karşısında onların sözlerinin veya fiillerinin hiçbir hükmü kalmıyor. Eğer biz bu menheci yakalayabilirsek, akidemizde, amellerimizde, ahlakımızda oturtabilirsek e, batıl yollara Allah'ın izniyle düşmeyiz. Ama bu olmaz da e, din adına faziletli kabul edilen herkese dine yeni bir şeyler ekleme e, ruhsatı tanırsak veyahut dinden yeni bir şeyler çıkarma ruhsatı tanırsak e, o zaman ortada. Allah'ın Resulü ile beyan ettiği dinden başka bir şey kalır. başka e, İslam'dan başka bir şey kalır. E, i̇lk önce bunu bir yakalamamız lazım. E, dinde menheci e, bilmemiz lazım. Ve buna göre hareket etmemiz lazım. Biz bu menheci yakaladığımız zaman artık isimlerin bir hükmü kalmaz. Ama böyle olmadığı zaman mesela İsa Aleyhisselam'ı e, ilah edinenler. Kimler? Hristiyanlar. Ne yaptılar bunlar? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bana Allah'ın kulu ve Resulü değiniz. Hristiyanların e, Meryem oğlu İsa'yı göklere uçurduğu gibi uçurmayınız buyuruyor. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı göklere uçurmuş. Olduğundan farklı mertebeler vermişler. Rububiyet mertebesi vermişler ona. Peki bundan İsa Aleyhisselam mı suçlu? İsa Aleyhisselam değil. Ona bu vasıfları verenler suçlu. Nitekim İsa Aleyhisselam sorgulanacak. Ey İsa sen mi dedin bunlara bizi ilah edinin, Rab edinin diye? O sorgulanacak. Şimdi İsa Aleyhisselam ümmetine böyle bir şey tebliğ etmemiştir. Beni şu şu makamlarda anın, şu şu makamlarda zikredin dememiştir. Fakat ona olan saygı, onun Allah'ın peygamberi oluşu... Onlar tarafından yeterli görülmeyip rububiyet mertebesi vermişlerdir. Öyle e, şeylere şahit oluyoruz ki kitap ve sünnetin apaçık naslarına muhalefet eden kimse bir kimsenin sevdiği bir hocası, sevdiği bir üstadı olabilir. Yani kusursuz bir insan yoktur. Peygamber aleyhisselatü vesam her Ademoğlu hata edicidir. Hata edicilerin en hayrıları da tevbe edenler, dönüş yapanlardır buyuruyor. Ve dinde kimsenin hatasına tabi olmak, onun hatasını taklit etmek caiz kılınmamıştır. Eğer faziletli olan bir takım alimler, üstadlar varsa onların fazileti ancak doğruda isabet ettikleri yerde kendilerine uyulmasıyla ortaya çıkar. Eğer yanlışlarına da uyuluyorsa o zaman oldukları mertebeden yukarı çıkarılmış, onlar birer masum kabul edilmiş olurlar. Birçok ümmet, birçok fırka bu şekilde sapmıştır. Herkese hakkını vermek lazım. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Rasulü ne diyor? Ben, e, bana sadece Allah'ın kulu ve Rasulü deyiniz. Yani beşeri e, vasfıyla Allah'ın bir kuludur. Birer e, hepimiz gibi insandır. Fakat o Allah'ın da Resulüdür. Allah'tan vahiy alır. vahiyle ile hareket eder. Onun e, bizden ayrı böyle bir vasfı vardır. Beşerden ayrı böyle bir vasfı vardır. Bunun ötesine e, çıkaramayız. Mesela e, ey Muhammed beni affeyle günahların bağışla diyemeyiz. Ey Muhammed bana şefaat et diyemeyiz. Fakat ya Rabbi bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle diyebiliriz. Buyur inşallah. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Şimdi e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu ümmetin e, en faziletleri isim olarak e, Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu olduğu konusunda ehli Sünnet vel Cemaatin ittifakı, icmağı vardır. E, bu konuyla ilgili deliller sahih hadis kaynaklarında zikredilir. ehl Umum olarak e, elbette fazileti ehli sünnet nezdinde takdir edilir, ehli beytin e, yeri inkar edilmez. Fakat onlara aynı şekilde masumiyet de giydirilmez. Buyrun. yazılı olarak soracaksınız galiba şimdi az önce bir konu daha vardı yani bütün dinlere saygı göstermek gerekir şeklinde evet başkalarının putlarına sövmek yasaklanıyor bunun akabinde Allah'a söylülmesi geleceği için fakat batıl dinlere saygı göstermek İslam'da yoktur saygı gösterilemez yani eğer ehli Sünnet'in ittifak ettiği deliller kaynaklarıyla getirirse ee, mesela yani ehli Beyt'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Buhari evet Müslim Aleyküm Selam ve Rahmetullah Şimdi Ehli Beyt'in fazileti zikredilir ama e, sahabiler icma etmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ümmetin en hayırlıları, en faziletlileri Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman radıyallahu anh'ındır. Üçüncüsü Ali radıyallahu anh mıdır, Osman radıyallahu anh mıdır bu konuda ihtilaf edilmiştir. Ama Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh hakkında sahabilerin hiçbirisi e, ihtilaf etmemişlerdir. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Yani eğer Ehli Beyt'in faziletinden bahseden rivayetleri e, getirirseniz, biz de Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın faziletinden bahseden rivayetleri getiririz. Bu sefer e, ortaya bir e, husumet veya bir tartışma gibi bir durum ortaya çıkar. Fakat e, biz diyoruz ki, e, Muhammed aleyhisselatü vesselam buyuruyor, Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, sadece birisi ateşten kurtulacak. O kurtulan ise bugün benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğu yolda olanlardır diyor. İşte o sahabeler e, isim olarak zikredilmesine gelince Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ın bu ümmetin en fazletleri olduğunda icma etmişlerdir. Söz birliği etmişlerdir yani. Buyurun. Selamun Aleyküm. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi e, takıyıya yapmak için fazla uğraşmana gerek yok. E, açıkça itikadını da açıklayabilirsin. E, zaten sanal bir ortamdayız. Elimizden sana bir zarar gelmesi de mümkün değil. En fazla belki banlarlar. E, şimdi e, i̇mam Zaman ifadesi sık kullanıp dilinde alışkanlık haline geldiği için Ebu Hanife hakkında belki i̇mam Zaman ifadesi kaçıverdi ağzından. Şimdi biz mesela Ömer radıyallahu anh'ın sözünü Buhar'dan getireceğini söyledin. O rivayet Buhar'da değil. İbn-i Sad'ın tabakatında şu şekilde geçer. Ee, İbn-i Sad, Ömer radıyallahu anh'ın sözünü şu şekilde naklediyor. Ee, Ali radıyallahu anh'ın olmadığı bir zamanda yaşamaktan sana sınırım ya Rabbi. Ve onun ilmini kastediyor. Yani e, biz zaten... Ee, az önce Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumanın ümmetin en faziletleri olduğunu söylerken ümmetin masumları olduğunu kastetmedik. Ama e, size göre e, bu fazilet için illaki masum olması lazım. Mesela siz Ali radıyallahu anhı masum kabul ettiğinizden e, bunu bir türlü kabullenemediniz belki. Aleyhisselam tabirini de e, kullanmak caizdir fakat bunu sadece Ali radiyallahu anh'a has kılmak bidattir. Mesela Ömer radiyallahu hakkında da aleyhisselam deseydiniz bu sizi bidat ehli olmaktan kurtarırdı. Ama bunu sadece Hazreti Ali'ye veya onun çocuklarına tahsis ederseniz bir bidatin içerisine girmiş olursunuz. İşte masumlar için diyorsunuz. Ali radiyallahu masum mu mesela yazar mısınız? Ali radıyallahu an masum mudur onu bir yazar mısınız gönül şairi He evet diyorsunuz peki nur suresi 12. ayetini e, yazın veya okuyun Orada e, masumiyetine e, delil getiremezsiniz yani sen onu anlıyorsun diye o Allah'ın muradda o demek değildir Ahzab 33'te ben onu anlıyorum diye Allah'ın muradı böyle diyemezsin mesela. Allah Azze ve Celle'nin muradını ya kendisi kitabında açıklar veyahut Resul'ünün dilinden açıklar. Ehli Beyt Ali radıyallahu an masum ise e, ifk hadisesinde Allah Azze ve Celle'nin kınadığı kimseler arasında ne işi vardı Ali radıyallahu Han'ın? Biz e, sahabelerin hiçbirisini masum kabul etmeyiz. Hatası olmayan sadece Allah'tır. Peygamber Esat vesselam ise küllü beşer hata un. Her beşer hata buyuruyor. Ali radıyallahu anh beşer değil mi size göre? Masum derseniz e, Allah Resulü Esat vesselam bu sözünü iptal etmiş olursunuz. Benim e, bir telefonum geldi. Müsaade istiyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şimdi Allah Azze ve Celle e, ne dilerse o olur. Bu konuda hiç kimsenin bir itirazı yok. Ama bu ifadeyi kullanarak bunun arkasından her istediğini söyleme yetkisi İslamiyet'te yok. Bakın Bakara suresi 169. ayetinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? O size yani şeytan size yalnızca kötülüğü, hayasızlığı ve buna dikkat edin. Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreden şeytandır. Bu ayette bu ifade ediliyor. Şimdi sen Allah'tan gelen bir delille mi söylüyorsun imamların masum olduğunu yoksa şeytanın verdiği vesveseyle mi söylüyorsun? Eğer Allah'ın kitabından ve sahih sünnetten bir delil getiremezsen biz ister istemez e, bu ayetin gereği olarak şeytanın vesveseleriyle hareket ettiğini düşüneceğiz. Ahzab 33. ayetine gelince az önce söylediğim gibi bu ayetteki e, manayı ben böyle anlıyorum diye kendin ifade ettin. Allah'ın muradının o olduğuna delilin ne senin? Allah Azze ve Celle orada imamlar masumdur, ehli masumdur ifadesini mi kullanıyor? Bu ifadeyi tamamen kendiniz yüklüyorsunuz. Ee, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabilerden e, gelen bir deliliniz yok. Yani biz e, tutup da e, Ali Radiyallahu an şurada hata yapmıştır, burada hata yapmıştır şeklinde e, farklı yönlere de gidecek değildiz. Ali radıyallahu anh'ın İslam'da belli bir yeri vardır. Ee, olduğu yerde kabul ederiz biz onu. Makamın üzerine çıkarmayız. Ee, Peygamber Aleyhissalatu vesselam az önce de söylediğim gibi her Adem oğlu hata edicidir. Hata edenlerin en haylıları dönüş yapan tevbe edenlerdir buyuruyor. Peygamberlerden bile bir takım zelleler sadır olmuştur. Ayetler vardır. Abesel suresinde olduğu gibi. Tahrim suresinde olduğu gibi. Peygamber aleyhisselatü vesselamın bile zerir, zelle türünden bir takım hataları vardır. Sahabiler de e, biz bunları ehli beyt diye e, ve ehli dışındakiler diye ayırmayız bu noktada. Onlar adildirler deriz. Adalet sahibidirler deriz. E, fasık değillerdir, günahta ısrar edici değillerdir deriz ama masum olduğunu hiçbir zaman söylemeyiz. Ve böyle bir şey söylemekten de Allah'a sığınırız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet etmekten Allah'a sığınırız. Yani e, bu ayetin ele alarak ve manasını e, kendimiz yükleyerek bir kere Kur'an-ı Kerim'i tefsir yetkisi kimseye verilmemiştir. Beyan sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a e, verilmiştir. Allah Azze ve Celle insanlar arasında sana gösterdiğimizle hükmet demiştir. Herkesin kendi kafasına göre, kendi anlayışına göre, kendi çıkardığına göre hükmetmesi, yorumlar getirmesi kastedilmemiştir. Böyle bir şey müsaade edilmemiştir. Eğer insanlar bu yolu meşru kılsalar, aynı günümüzde olduğu gibi ümmet fırka fırka olur. E mealde masumluğu yok zaten. Mesela bakın ayetin tam metni e, ve bir önceki ayetten başlayarak ey peygamber hanımları, ey peygamber hanımları, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer sakınırsanız, sözü çekici bir şekilde söylemeyin ki, sonra kalbinde bir hastalık bulunan tamal kapılır. Uygun ve ağırbaşlı bir şekilde söz söyleyin. Evlerinizde onurla oturun ve ilk cahiliye dönemindeki açılıp saçılma gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ey ehlibeyt beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz etmek istiyor. Allah'ın evlerinizde okunan ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphesiz Allah lütuf sahibidir, haberdardır. Şimdi peygamber hanımlarına iftira etmeyi caiz görüp ondan sonra ehli masumdur demek bu ayetin gelişine, gidişatına ne kadar uygun? Eğer eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam e, bu ayeti şöyle açıklamıştır diye az önce dediğin gibi Buhar'da Müslim'den e, iddia ettiğin gibi bir delil getirirsen, getireceksen vereyim mikrofonu. Ama e, kuru bir takım e, yorumlarla, kuruntularla, vehimlerle, Allah'ın dininde delil olmayacak bir takım sözlerle bir takım açıklamalar yapacaksan gündemi hiç e, meşgul etmene gerek yok. Ben şimdi e, Nur suresinden o 12. ayet de okuyayım inşallah. Bakın. ''Onu duyduğunuzda yani o iftirayı duyduğunuzda mümin erkeklerle mümin kadınların kendi hakkında hayır düşünmeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?'' buyruluyor. Ona dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahit getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıların kendileridir. Eğer dünya ve ahirette size Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız şeyden dolayı size büyük bir azap dokunurdu buyruluyor. Şimdi Ali radıyallahu an peygamber aleyhissalatu vesselam bu hadisede ne dedi? O masum zannettiğin Ali radıyallahu an ne dedi? Ey Muhammed sana kadın mı yok? Boşa gitsin demedi mi? Az önce söyledim. Aleykümselam ve rahmetullah. Ama e, siz Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Ebubekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir diyerek saydığıyla yetinmiyorsunuz. Allah'ın onu affettiğini bildirmesiyle yetinmiyorsunuz. Illaki masum masum makamına çıkarmaya çalışıyorsunuz. İnsaf mı bu? İşte bu az önce Bakara suresinin 169. ayetinde okuduğun gibi şeytan onlara ancak kötülüğü ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeyi emreder. Evet Allah dilediğini murad edendir, dilediğini işleyendir. Allah dilediğini işleyendir diye bunun arkasına bir sürü şeyleri ekleme yetkisini nereden alıyorsunuz? Ben e, müsaade istiyorum artık. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.